Allahümme Ali, وصوصان شيخ مولانا الغروينا دين الله Arzumuzla ahlia رحمتك يا <as Gloria disan Gabriel> Allah meni kıl kulubana ile cemal Allah ya Allah ya Allah. Wa bayna billahi Rabbabil Islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu ve sellem ve Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim. Allahu an. Okum şu ve kabul ekar inen. Khass banu شفيع الرسالات وحراسات حضره محمد مصطفى الله تعالى عليه tabiğin tabiğin Allah. Hazaratının vesair, meşayihimizin vesair, Turuk Aliye'nin meşayih ve tüseflerinin ervahine. Tekal zaten civar manevilerinde bulundu Ahmet Eşim'i Hazretlerinin, Yusuf-ı Medani Hazretlerinin -e ve bu sizcilerin meşayihinin ve ihbanının ve müridanının ve muhibbanının ervah-i tayyibelerine. Analarımızdan, babalarımızdan, ana-ı bağcılarımızdan, akribat-ı halukatımızdan komşu ve yaranlarımızdan irtihal edenlerine ervahine. Ahmet. Ve Hukat-ı Şerif'in tilavetinde hazır bulunan bu cemaat müslüminin geçmişlerinden müminin müminat ervahine ve ı el-i iman ervahine alâ hediye eyledik isal eyle ya Allah'ım. Cemî müşkilatımızı hallü asan ya Allah'ım. Kıdılarımızı feraha tebdil eyle ya Allah'ım. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle ya Allah'ım. Sevgili efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürlerle sahat ve afiyetle umruna bereketle ihsan eyle ya Rabbi. Anı bizden bizi andan cümle ve şaka ayırma ya Rabbi. Anneldir seyri çülürdü ismamını ihsan eyle. Seyri çülürüğü bitirmeden bizim ruhlarımızı kabza eleme ya Rabbi. Veya ve ya hayırın fatih'in şey o fandaşın rızası üzere ya şey bölmek nasip eyle ya. Dünyada ve ahirette rızası dairesinden çıkartma bizi. Ya Rabbi ya Rabbi sen fazlül keremine ya Rabbi lan. Ona layık murideyle ya Amin. Tarikat desteklerimizde kolaylıklar ihsan eyle. Gece namazlarında kıyamda kolaylıklar ihsan eyle. Vakitlerimizde bereketler ihsan eyle. İlimlerimizde bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Sen fazlul keremine ya rabbel alim, sünneti seriyeyi ihya'ya malik eyle, refuhi bir salikeyle, sivallâhi bilen hâlib, sivallâhi bilen hâlib, sivallâhi ve cuhullâhi malik eyle, ya rabbel alim, ve ya hayran nâsırlâya, ve ya hayran fâlib. Bu kat-ı şerifler ne niyette okunursa o niyetler hasıl olur. Ve kat-ı şerifin duasında ne murat tutulursa, ne niyet tutulursa, kat-ı şerifin sonunda Mevla-i Teala İhsan buyurur, meşâhî ruhaniyetlere hasıl bulurur, birçok müjdeler vardır. Bu müjdeleri bizleri nail eyle. Ya Rabbi. Kalplerimizde tuttuğumuz ne hayırlı muratlar varsa ihsan eyle. Ya Rabbi. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi. Bölünmekten, parçalamaktan muhafaza eyle. Ahmed Yesevi Hazretleri'nin gönderdiği halifeleriyle, Khorasan erleriyle, erenleriyle, bizim Anadolu'muzu, Balkanları, her tarafı sen müslüman ettin ya Rabbi. Amin. Bu çığırın devam etmesini nasip eyle. Ya Rabbi. Kapanmasından muhafaza eyle. yeniden gaflete daldırmış torunlarını bu büyüklerin, bu evliya Allah'ın nesillerini ve milletlerini sen ıslah eyle ya Rabbi. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Bugat-ı Şerifler Ruhmetine, dinine hayırla döndür ya Rabbi. Velhasıl döndür ya Rabbi. Ay. Bir musibet gelmeden, diğer memleketler gibi işgallere uğramadan, savaşlar çıkmadan hidayet eyle. Tevbe nasip eyle ya Rabbi. Türkiye'mize vesair, Osmanlı coğrafyası, bu mübarek zatların e, vekiller, halifeler yolladıkları bütün her yerde yeniden, Ehl-i Sünneti Efendi Hazretlerimizin tecdit hareketini parlat yavrum. Her yerde medreseler açmasını Efendimizin talebelerinin nasip eyle yavrum. Bunları muvaffak eyle yavrum. Bütün medreselerimizin nazardan muhafaza eyle. yani her yerinde, her ocağa, her mahalleye bu medreselerin girmesini nasip eyle. Ay. Medreselerimizde okuyan talebeler, keskin zekalar, faydalı Ay. ilimler, amin. salih ameller nasip Ay. eyle yavrum. Küllesini ya, ya Rabbi, alim, alim, muhlis, muhlas olarak <gülüyor> alime, amin, Muhlisa, muhlasa olarak yetişmeye muvaffak eylem. Bütün dünyaya bu muşeratı, sünneti, tarikatı aleyhineksüveddî. Ya Rabbi yaymalarını yaşatmalarını, ihya etmelerini nasip eylem. Ben evet, Hazretlerimizin <gülüyoruz> hali hayatına, sıhhati bedeninde bütün dünyanın bu feyizle, nurla, garb olduğunu hepimize göster ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran Fatihin. Önümüzde gelen seçimleri vatanımıza, milletimize ehli sünnet için hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Ne hayırlıysa bizim haberimiz yok, biz bir şeyden anlamayız ya Rabbi. Efendim Rabbi öyle vasiyet etti bize. Ebu Ayübel ziyarete gittik. Bizim istediğimiz oldu ama sonradan pişman olduk. Sonradan bir daha gittiğimizde buyurdu ki siz duayı beceremediniz. Siz bir şey istediniz. Halbuki ne yapmalıydınız? Mevla'ya havale etmeliydiniz. Hayırlı istemeliydiniz buyurdu dedi. Efendi Hazretlerimizden dinlemişim. Onun için ya Rabbi biz ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Neyin hayırlı olduğunu bilmiyoruz. Önümüzü görmüyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok ya Rabbi. Her şeyi bilen sensin. Önümüzde çok önemli seçimler vardır. Vatanımız milletimiz en mühim mesele ehli sünnet ve cemaat müntesipleri hakkında. Ne hayırlıysa onu nasip eyle, ne şerliyse bertaraf eyle, şerleri sarf eyle def eyle üzerinde. Medreselerimizin yaşaması, emri i bilmar faaliyetlerin devamı efendi Hazretlerimizin tecdit hareketinin bütün dünyaya yayılması için hangisi haklıysa o ortamı sen bize tehyiyele hazır eyle Amin. ya. O sebepleri halk eyle ya. Amin. Manileri icale eyle ya. Hiç ayandaşlarını helak eyle ya. bir helak eyle ya. Dini istedi bozmak isteyen mezhepsizlere reformistlere fırsat verme ya. Amin. Sen her türlü makamları, mevkileri, ya Rabbi yetkili e, o e, makam mevkileri, ehli sünnet insanlara nasip eyle ya. İtikadı sahih olan, istikrameti düzgün olan, meşayih evliya Allah itikadı olan insanlara nasip eyle Amin. ya Rabbi vel âlemin. Veya hayrun nasirin veya hayrul fatihin. Her birerlerimizin, ya Rabbi hastalıklarımıza acil şifa, leflerimize deva, hoşlarımıza da var hastalıklarımıza acil şifalar, hastalar içinle, duaçilerin kadın erkek kul çap kardeşlerimizin içinde de ne sıkıntısı olan varsa müşkillerimiz hepimizin hallü asaneyle Amin. o kadar hepimiz herifler hürmetine ya Rabbi le alemin ayaklarımızı kaydırma ya Rab kalplerimizi Amin. sabit eyle ya Rab Amin. ölünceye kadar bu itikat üzerine muhafaza olarak bu itikad üzere ölmek bize nasıb eyle Amin. ya, Rabbi. son nefese kadar kaymaktan caymaktan şüphelere vesveselere kapılmaktan muhafazayla ya. Efen nazemiz olan, meşayikimiz olan itikadımızı zerre kadar oynatmayarım. Gün be gün müzda ile ya, Daha canlı, canlı, daha, can, Amin. daha Amin. kuvvetli bir şekilde kurban olduğum sana Allahım. Bizim en büyük sermayemiz, tek bizim senden isteğimiz imanımızı bize bağışlayalım. Kuştuhatim eyle çene kapamak, cümlemize nasip Ayy. eyle. Aynı zamanın cümlelerinden, eşratı saat, şerlerinden bizleri muhafaza edelim. Veya hayran nasirin. Veya hayran fadil. Salih çocuklarımızı salihin salihatayla hak eyle. Allah'ım baş edemiyoruz. Terbiyelerinden aciz kaldık. Sen terbiyeyle ya. Sen ya istediğimizde istediğimizden âlâ şekilde terbiyeyle ya Namazsız bırakma evimizde, ocağımızda ya Rabbi. Abdestsiz bırakma ya Rabbi. Zikirsiz, gafil bırakma ya Rabbi. Allah'ım sen fazlık önemle. Kıyamete kadar kafir, fasık, facir, münafık, fasık. Bizden halge eyleme ya Rabbi. Bizden cehenneme nasip eyleme ya Rabbi. Ay. Yolundan çıkacak, el üstünden ayrılacak bildiklerin zamanda zürriyetimizi kes ya Rabbe'le. Ve ya hayran nasibin ve ya hayran Fatihin. Sen fazlu kereminle yeniden İslam'ın parlamasını ya Rabbi, yeniden dünyaya yayılmasını, el sünnet hareketinin, tehdit hareketinin yayılmasını için maddi, manevi imkanlar bize nasip eyle. Amin. Sebepler nasip eyle. Ya Rabbi. Amin. ya Rabbi, yetkililerin, etkililerin, zenginlerin, kalplerini, gönüllerini, kulakların, gözlerini bu efendi adlarımızın el sünnet faaliyetlerine hizmete müshakhar eyle Amin. ya. Yönet ya Rabbe'ler. Batılı ehlini desteklemelerinden onları kurtar ya Rabbe. Batıla karşı kalplerine soğukluk ver ya Rabbe. Haklı hak olarak göster ona uymayı nasip eyle Amin. ya. Batılı batılı olarak göster ondan sakınmayı müessere eyle Amin. ya. Ahmet Eser Hazretlerimiz'e de geldiğimiz ziyaretlerimizi kabul eyle Amin. ya. layık kadab ile müetteb eyle Amin. ya. Huzurunda da huzuru temin etmemizi nasip eyle Amin. ya. Makbul dualarla dönmek nasip eyle Amin. ya. Eserini acil ile izhar eyle yavrum. Ya dönmeden bile üzerimizde zahir eyle yavrum. Ve döndüklerimizden sonra da yarabbim bir daha de... Tekrar tekrar ziyaretlerini gelemeyen kardeşlerimize de nasip eyle. Amin. Ya. Meşahımızın ziyaretlerini nasip eyle. Amin. Ya. Vazmı gelene bu işlere engel olmak isteyenleri bertaraf eyle. Ülge Cumhuriyetlerinde bütün bu ana ya Rabbi hizmet eden, faaliyet gösteren kardeşlerimizi hapishanelerden halas eyle. Amin. Ya. İşkencelerden halas eyle Amin. ya Rabbi. Karşılaktan halas eyle Amin. ya Amin. Onlara da çok büyük hürriyet bu kapının ehl-i şünet üzeri olduğu terörden uzak olduğu, insanları ihya için faaliyet yaptığın onlara da anlat ya Rabbim. çok sebepler yarat da sen her tarafa yayılsınlar. Ya ve ya, nasirin, ve ya ve sallallahu ala ve ala, ala, ala. teslimen kethira ve elhamdülillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim وَتِينٍ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون kemâ yekezzubuke ba'du bid-din elaysallahu biahkamil hakimin sadaqallahu'l azim tekappala allah varikallah estaedu billah başkı dümdaz harranlanı bismillahi rahmani rahim yemin ederim mevla buyuruyor biz Allah'tan başkasına yemin edemeyiz. Efendi hep derdi bunu. Kur'an'a yemin edemeyiz, Kabe'ye yemin edemeyiz. Kabe'nin Rabbine yemin edebiliriz, Kur'an'ı indirene yemin edebiliriz. Ama mevla istediğini, istediğine yemin eder, kasebeder. Çok anlamazlar Eder Hattında kalır mı? Yok. Hocam hanımlar zaten çoğunluğu anlar oluyor. Tamam hocam. Anlar inşallah. Ha, anlar. Yani. Mevla anlatır. Evet inşallah. İncire yemin ettiğine göre incirde büyük menfaatler var. Çakın da Buyuruyor. Hadis-i Şerif'te. Çekirdeksiz meyvedir. Eğer diyecek olsaydım ki cennetten bir meyve inmiştir o da incirdir derim buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. Evet. Çok faydeler olduğu için mevla yemin etmiş. Ve zeytuni, zeytune yemin ederim, tane sorta... kadar menfaatler olduğunu Kuran-ı Kerim sayıyor. Yağı çıkar, katık olur yiyenlere. Ve şehrin aleyhisselamın Tahruc'un Tûr-i Seyna, Tûr-i Sîna'dan çıkan ağaç, zeytin ağacını söylüyor. Hemen burada da zeytinin peşine Tûr-i Sîna bahsediyor. Muş'a aleyhisselamın Mevla'yle mükâlebe buyurduğu ta. Yeri bak daşı. Sessiz olun. Şşşşşt! Bavrular şulamanızlar. Kuvaz ayetli hiç kana oturup bundan görüyorsa o şu mukiyatınızdanızlar inşallah. Şuyat bulalım. Evet. Zeytünde de çok menfaatler var. 13 için Mevla da yemin ediyor. Peygamberlerin, <gülüyor> delilerin meskenlerinde doğdukları, öldükleri yerlerde zeytin yetişiyor mutlaka. Öyle bir bereketi var. Ve bütün dünya şimdi zeytin yağına dönüyor. Bütün yağlar yine zararlı çıktı. Bir tek zeytinyağını tavsiye etmeye başladılar. Çünkü Mevla Teala zararlı şey yemin eder mi? Bütün faydalar onda. tur manevi bereketlerle yüklü vahyem mukatap olmuş. Ve hadel beledilemin bu güvenli belde Mekke-i Mükereme'yi yemin ederim ki Buraya giren emin olur hem azaptan emin olur. Dünyada da saldırıdan emin olur. Bunlara yemin ederim. Dört şey yemin buyuruyor ki. Yakını kalak nerin insane? Elbette muhakkak biz insanı yarattık. Viyahceni takviyem en güzel kıvamda. Hem suretimiz, hem siyretimiz, şeklimiz. İşte hayvanlar elleri de yerde, dört ayak üzerinde, sürünenler var, dört ayak var, kırk ayak var bak bizi iki ayak üzerinde başımız dik yukarıda bu bizim kıvamımız yani zahiren yaratılış şeklimizin en güzel suret olduğu. Öyle ki ya beni Adem'e. Adem oğlanı mükerrem yarattık." Yani şerefli, değerli. Mesela hepsi ağzıyla yiyor, direkt ayağıyla yüeliyle yiyen insan efendim insan ee, çok eşrefi mahluk, ahsen takvûb üzere yaratılması asebiyle efendim, Mevla Teala ona kaşıklar ya, efendim, e, yaratıyor, çatallar yaratıyor, tabaklar yaratıyor. Yemesi, içmesi, binmesi ve hamelâ fil berri vel bahri. Karada denizde onları taşıttık. E işte geldik uçakla kaç saatlik yola, kaç aylık yola, kaç aylık yola geldik 5 saatte. E, Mevla taşıttı bizi taşıtıyor bize değer verdiğinden bunu yapıyor. olacak ne aminat tertemiz rızıklar yediriyoruz onlara mesela kavunun karpuzun içini bize yediriyor. İşte kabuğunu ineklere yediriyor. Kabuğundan yine onlardan süt yapıyor. Yine kaymağını bize yediriyor sütünü. Yani bize değer verdiğini gösteriyor. Ve <gülüyor> faddalnahu biz onları çok üstün kıldık. Ala kesirin mimmen Yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Burada biraz tabi mesele çıkıyor. Meleklerden üstün müdür değil midir meselesi çıkıyor. Meleklerden üstün değil diyenler bütün yarattıklarımızdan demiyor. birçoğundan dediği için meleklerden üstün değiller diyorlar. E fakat el sünnetin cumhuruna göre meleklerden de üstündürler ama insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstün. İnsanların avam müslümanları meleklerin sıradan avamından üstün. Bu şekilde tertip Mevla yapmış. Ee, ben sizi öyle bir kıvamda yarattım ki yani ruhaniyet ver, ruh verdim size. Bu ruh manevi bir iş. Mevla'nın kün emriyle olmuş. Akıl sırer bir şey. Buna kabiliyet verdim diyor. İşte tarikat, tasavvuf, seyricülük dediğimiz Ebu Ahmet gibi zatların yolları, bu yolları niye kurdular? Bu yollar insanlarda ruhaniyet olmasaydı, ruh olmasaydı, kalp olmasaydı insan bu görünen kalıptan ibaret olsaydı, etten, kandan, kemikten ibaret olsaydı bu yollara lüzum yoktu. Çünkü bu yollar o ona yaramazdı ama en güzel kıvamda yarattık. Ne demek? Gökleri aşacak, ee, yani latifeler, kalp roş sil hafiyah insanın zahirine verilen de ciğer, böbrek, dalak, neyse bir de manevi tarafına da kalp roş sil hafiyah diye Latifeler verilmiş. Bunlar ruh aleminin basamakları. Bu basamaklar neyle tekamül edecek? Yani aslına rücu edecek. Er ruh min nuru arşillay mebde çok okurdu bunu. Mesneviden zannedersem ama ruh nereden yaratılmış? Arşın nurundan maya sağlanmış. Ve <Sessizlik> tür ve tür ve asıl cismi. Velvatan. Velvatanü de olur. Toprak ise, bu şimdi bahçedeki toprak, bu da bedenin, cismin aslı esasıdır. Şimdi, ne oldu bu sefer? Bizim ruhumuz <gülüyor> ham maddesi arştan. Arş buraya çok uzak. Ama bedenimizin ma maddesi toprak çok yakın. Bir metre sonra altımız toprak. O zaman ne oldu? Ferruhü fi gurbetin. Fel cismu fi ruh kurbette çok uzak düştü vatanında. Beden ne oldu? Vatanında duruyor. O zaman seni kime acımak lazım? Sen kime acıyorsun? Bedenine. Acıktım, yedirelim, üşüdüm, giyinelim, ısındım, soyunalım. Klima, şura, bura, yellenme, yelpaze, her şey bedene. Halbuki diyor sen yanlış birini acıyorsun. Adam evindeki ne? Acıyorsun. Halbuki misafir garip kurbette aç açık onu acımıyorsun. Ya. O zaman ferham garip. Ben kâbi ben nazik halvattanı vatanından uzak üzüntülü mahzun kim? Ruh. Ruh sıkıntıya düşmüş, arştan gelmiş burada karanlığa kalmış bunalıma gitti. E şimdi bütün millet işte şey her tarafı doktor olsa hastane olsa hasta bulsun. Hep de ruh hastası. Psikologlar bütün psikologlar bir manada ruh hastasıdır diye de bir kayda var biliyorsunuz. Bütün psikologlar ruh hastası, kendileri. Tabii, milleti dinlemekten zaten kendilerini, kendilerini unutmuşlar. Ne oldukları haberleri yok. E sen bunu nasıl ilaç edeceksin? Sen ondan beter hasta. Hasta ona geliyor, o onu dinliyor, o onu dinliyor. O diyor, karım bana şöyle etti, o diyor, şey, sevgilin beni terk etti. Ona vah vah vah, vah. sana. Şöyle yapın böyle bir Herkes birbirini hasta ediyor. Bulaşıcı bir şey gibi kafirlikle beraber. Mevla'yı ne anlayan var, ne bulan var, ne bilen var. Yahu senin bir ruhun var. Bu ruhun arşi nurundan yaratıldı. Buruh ruh böyle sevgiliyle, karıyla, kızdan abat olmaz. Senin bunalımın geçmez. Parayla kullan olsa en büyük artistler niye intihar ediyor? En büyük zenginler niye atlıyor kendini? Hap yutuyor, öldürüyor. Demek ki mutluluk yok, saadet yok. Bu ancak ruhun geldiği yere dönmesiyle. Ah seni takvim en güzel kıvamda yarattık. Bu şu demektir. Yani ona öyle kabiliyet verdik ki beden zifiri karanlık duruyordu toprak e, ruh nur e, geldi şimdi ruh girmek istemedi bedene e, zifiri karanlık yere girmek ister mi biz gidiyor, odada ışık açıyoruz önce ışık açmadan nereye gireceğiz kafamızı bacağımızı vuracağız oraya Işık lazım Mevla Teala'nın hikmetiyle ne yaptı Rabbim ruhu bedene aşık etti onu Mevla sevdirmese ruhu bedene ebedi ruh bedene girmez hiçbir bedende canlanmaz Hepsi olur iskelet. Mevla onu ona sevdirdi. Fakat sevdirdi ama Mevla ona bir e, kıvam verdi. Yani ölçü verdi. Şu kadar seveceksin, ölmeyecek kadar, zaruretlerini görecek kadar e, bununla ilgileneceksin. Çünkü ruh da ilgilenmezse bedende ekmek yapamaz, peynir bulamaz. Ruh oraya yardımcı oluyor. Ama maalesef ruh ne oldu? Buraya tam aşık oldu. Bu benim maksudum zannetti. E, ben bunun için gönderildim, yaratıldım zannetti burada oturdu kaldı. Şimdi çıkmak istemiyor. Şimdi Evliya Allah ölmek istiyor. Ruhum çıksın da Mevla'ya kavuşayım diye. E dünyacılar da ölmek istemiyor. Yani geldiği yere dönmek istemiyor. Yani vatanına vatanını sevmiyor. Neden o kurbetteki yere, o zifiri karanlık yere aşık olmuş? İşte bu ruh bozukluğundan. Ruh bozuksa bedene aşık olup kalmak istiyor. Ruh sağlamsa ehseni takvim üzere ise o ruh Mevla'ya bir an kavuşmak istiyor. E dolayısıyla Mevla sizi buyuruyor en güzel kıvamda yarattım. Arşın nurundan aldım mayanızı, hamurunuzu ve sizi meleklerden üstün şekilde yarattım. Melekler terekküye müsait değil. Manen yükselemiyor. Sizde melekleri geçecek kabiliyetler verdim. tüm rödednâ üsveresafilîn. Ama sonra alçakların alçağına biz onu reddettik. Yani alçakların alçağa tasavvufi manada beden. Cismaniyet, beşeriyet, hayvaniyet, behimiyet. Yani hayvani işte arzular, istekler. Bunlar esferi sahibi. Çünkü meleklerden üstün olan. Meleklerde erkeklik yok, dişilik yok, yemek yok, içmek yok, büyük abdest yok, küçük abdest yok. Düşün melekler ne kadar nezih ve temiz. E, i̇nsanın kıvamı, yaratılışı bundan da üstün. O halden geldi şimdi buraya. Pislikler, bulaşıklar, maddi, manevi, zahiri, batını, her taraf leş. E, alçakların alçağına yani bedenle onu ilişkilendirdik onu ona iade ettik e şimdi ne olacak? tekrar geri dönme yolu var mı? e var amenu ehli sünnete göre doğru dürüst iman edecek sonra salih ameller işleyecek bu salih ameller işte abdesti, guslü, tahareti zahiri temizlikleri ondan sonra taharet bahsi işte fıkıta, abdest, namaz ondan sonra bunu geliyorsun iki kanat Mahmur Abban buyurduğu gibi uçuşa geçmek için, hani arşa gideceksin geri tekne atıyorsun orada buradan Rusya diyorsun, atıyor diyorsun. Tüzeyi 400 kilometren buralar toz duman oluyor diyorsun yani. Uçuşa geçecek. Bunun kanadı olmasa, motoru olmasa, makinesi olmasa bunu nasıl uçacak bu? E sen de şimdilik ben yeniden arşa döneceğim. Efendim seni takdüme kavuşacağım, yerimi bulacağım ama kanatsız olmaz buyuruyor mektubat. İki kanat lazım. İki kanat birisi diyor, itikat ehli sünnetin inancına göre inancını sağlam yapacaksın. İkinci kanat fıkıh hükümleri, fukahanın beyanlarına göre namaz, abdest, oruç, had cekat meselelerini, helal haram meselelerini, işte evlenmesi, talahı, ve vesaire. Hep şeraata göre bununla da amel edeceksin. Ne oldu şimdi? İki kanatın asıl oldu. Ama ne lazım? Benzin olmasa kanatsız kanat yetmiyoruz mesela. 40 tane kanat takalım, yerinde durur. İşte o zaman diyor tevfik ilahi, eğer Mevla'nın muvaffak etmesi bir kuluna yetişirse, imdad ederse, işte Allah Teala sana bir mürşit buldurur. Ha. E tabi bunlar hep senin iradene de bağlı. Sen ararsan, sen azmedersen, tatlubli e, <gülüyor> tecidli, beni ara beni bulacaksın. Ama ben tatlub siva ile başkasını arasan beni bulamazsın. E, beni ararsan beni bulursun. Mevla'yı arayan da dostlarını bulacak. O dostları vasısıyla Mevla'ya yönelecek. İki kanadı takmışsa ondan sonra tarikat-ı hale tasavvufa sülük edecek, bu yola girecek. Efendim bu latifeler basamak basamak zikirle beraber her bir basamak yüksele yüksele yüksele en niatinde ne buyuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Mektubatta efendim yerin çocuğu göğün üstünü geçti diyor. Yerin çocuğu ama küçük çocuk çocuklar burada sürünüyor toprakta. O sonra arşıda geçiyor. Lev da geçiyor. Hepsini geçiyor. Zamanı da geri bırakıyor, mekanı da geri bırakıyor. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracını düşünelim. E, o miraçtan ruhaniyetimize bizim de hisse var. Ne diyor? Kanizev kırfan sırrı vicdan. Kanive raci ruhani İsmet Garibullah Hazretleri, seni niye gönderdim Mevla dünyayı, yiyesin, içesin diye değil, bedenine aşık olasın diye değil, vücudunu bakasın, derini, melini, süsleyesin diye değil. Hani diyor, Allah'ı bilecektin, vicdan yani, allah Teala'yı iç buluşunla Mevla'yı bulacaktın, fark edecektin, hissedecektin, yani öyle Allah'a inandım den bahsetmiyor, vicdan. Er ermek yani, bulmak. Hani diyor o marifetin, zevkin tadına erebildin mi? Mevlânayı Rabbini tanıyabildin mi? Bulabildin mi? Bilebildin mi? Evet. Hani sen ruhen mirat yapacaktın. O geldiğin yere geri dönecektin. Daha da ilerisine gidecektin. Daha da arşında arşıda geçeceksin. Çünkü arşa takılıp kalınmaz. Arştan yukarısı var. Cenâretül münteha var. Orada mekansızlık var. La mekan var. Alemi lahut diyorsun. E sen tarikat testinde alemi e, imkandan gidiyorsun. E, cebaruttan çıkıyorsun. Evet, alemi lahut diyorsun. Nedir bu alemi lahut? Ne mekan var onda, ne yer var, ne vakit var, ne zaman var. Arş alemi lahutta değil ki. Sen alemi vücudla alakadar oluyorsun. Arş alemi imkandadır. Altta kalıyor. Onun senin kabiliyetin ah seni takvim. Ne demek? En güzel. Ondan mükemmeli yok. Mevla sana en mükemmel sermayeyi vermiş. Şimdi bunu çalıştırma meselesi. Her insanda bu kabiliyet var. Yahudi'de de var, Hristiyan'da da var, Gavur'da da var. Bu kabiliyeti Mevla herkese koymuş. Kim bu kabiliyetini çalıştırırsa o çıkıyor arşın fevkine. Kim bu kabiliyetini kölletirse, bırakırsa, isterse evliyanın çocuğu olsun, peygamberin oğlu olsun. Hiç fark etmez. Melun olur, zındık olur, e, kafir olur. Onun için iş yine bize düşüyor. İrade şart. Azmetmek lazım, arzulamak lazım, istemek lazım. Mevla Teala isteyenleri mahrum etmedi. Bugüne kadar böyle gelmiş. Bunun kaidesi budur. Biz de ya Rabbi beceremedik, istedik ama doğru yapamadık, vazifelerimiz yapamadık ama sen becerttir ya Rabbi, sen Amin. isted ya Rabbi. Amin. Ne isteyeceğimizi de bildir bize ya, Rabbi. Zahir, bize ya Rabbi. Amin. İşte iman edip, salih amel isteyenler, bu salih amelin bir zahiri var, bir batını var. İlim, amel, ihlas. E, i̇lim amel, hocadan okunur, kitaptan okunur. Amel de kendi başına okuduğun tatbik edilebilir. İhlas, yaptığını sırf Allah için yapmaktır ki bunda, Tarikatsız olmaz. Tarikat ve tasavvuf ve mürşide intisap ile tarikat testlerini vakti vakti yaparak bu manevi miracı yapmadan bir insan kesinlikle ihlas kazanamıyor. Kazanamıyor. Bütün evliya Allah bunu denemiştir ve bu yolların çıkmadığını görmüştür. Allah ve olsan olmuyor. Efendim, sabahlara kadar kızsan hiç uyumasan kendini assan olmuyor. Çünkü burada kısa ve kese bir yol var bu yoldan gidilmiş gidilmiş denenmiş yüz binler, milyonlar, milyarlar veli olmuş yani. E İmam Masum, Muhammed Masum Hazretleri yüz bin veli yetiştirmiş, seyr-i sülükü bitirtmiş. yüz bin. Şaşırıyorsun kalıyorsun yani, nasıl bir mektep yani. İmam Rabbah Hazretleri, kırk bin bir anda kırk bin. Gene bir nazarla Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri, adam bir kere geliyor, daha ders vermiş yok. bir teveccühüyle hadi şuraya kalifetsin diyor. Bir teveccühüyle. <gülüyor> Veriyor gönderiyordu yani Onun için e, bu tasavvur çünkü karşı tarafta bir şey olacak. Sende bir alıcı varsa e, vericiyi bulman gerekiyor. Vericiyi bulman gerekiyor. İstediğin kadar alıcı olsun. Sana bir şey takmadıkları zaman, Ruşt Efendi derdi, fişi takmak lazım derdi. Yani sen şimdi istediğin kadar motorun sağlam olsun. Şunun bu sağlam olsun. illa bir verici. Sende de alıcı olması şart. Ama sende alıcı olsa da yetmiyor. E verici yok. Çünkü bir depolamış, Allah'ın feyzinin menba olmuş... Havuzu olmuş, kaynağı olmuş bir yerden sana akacak. Sen durup dururken havadan buradan nem kapamazsın ki. Makineyi takıyoruz nem makinesine, ha burada su dolu şimdi. Kimse haber yok, nem makinesi aldık şimdi. Takıyoruz fişe, makine çalışıyor. Bir saat sonra bir baktık haznet olmuş. Yürü boşaltıyoruz, misafir gelmiş. Zannediyor ki iyi su bir yerden bir şey geldi, bu sular nereden geldi? Havadan geldi diyorum, adam inanmıyor. Burası su dolu, nem makinesi takıyorsun, alacak lazım yani. Sen şimdi ya. alıcı olmadığın zaman o suyu oradan alamaz. Onun için Allah Teala bize... ...bu işi becermeyi nasip ediyor. Felevun, ecrun... ...onlara öyle mükafat var ki... zayr memnun, bitmez, tükenmez, kesilmez. Ah işte Ahmet Yesef Hazretleri... ...peyki senelik... ...bin senelik zat... ...kendi gitti vefat etti... ...ecri bitti mi? Bitmedi. E, Feyz bitmedi. Tasarrufu bitti mi? Bitmedi. Ama hala topluyor... ...çekiyor, buraya getirtiyor... ...bu kadar talebeler, bu kadar insan bugün Müslümansa... Buralarda ne hani bir Allah deniyorsa, ezan okunuyorsa hep bu zatların tasarrufu bereketiyle. Türkiye'de yine bu zatların bereketi, Müslüman oldu. O zaman bunların ecri bitmez. Niye? Açtığı çığır ve yaptığı yol, gittiği yol kapanmaz. Onun için böyle işler yapalım ki arkamızdan defterimiz kapanmasın inşallah. Bu medreseler, bu talebeler, bu tarikat hep böyledir. Bir kısa bir şey anlatayım Efendilerimizle ilgili. Ee, 81 senesinde biz hacca gittik, efendi ilk İlk bandanda kimse yok. Bir de Halit abi var, Ali Efendisi, babamızın oğlu. Ben tabi o zaman 16 yaşındayım herhalde, 15-16'dır 81'de. Ben de çok şişmanım o zaman falan, tabi ki çocukta uyku ağır olur yani 15-16 sene. Zor bir şey. Efendi Hazretleri uyumaz etmez, her şeyi azim etmem eder, neyse. Son gün gittik. Çünkü ancak minaya yetişebiliyoruz yani. Mekke'de otel motel bir şey yok da Ahmet Nazır'a vardı efazen Of delili diye babasını falan Babasını defnetmiş diye Onu bulacağız Oradan bizim bavullarımızı bir yere koyduk Millet Arafat'a çıkıyor Tabi biz sünnet diye bir gün evvel çıkacağız O şeyleri Ayarlayacağız çok bir zahmetli bir şey Yolculuk çok Zahmetli geçiyor Yollar tıkanmış tabi bavulları Elimizde taşımak zorunda kaldık Çok sıcak Neyse, minaya çıktık, bizi çadıra çok uzak yere bıraktı, otobüs. Çadırlar bomboş, millet o sünneti o zaman pek yapmıyor. E, Efendim Hazretleri hususi bu işin üzerine durduğu için. E, her yer çadırlar, istediğin yere yap. Fakat tabii biz Hazretleri ile kendi çadırımız olsun diyor, milletin çadırı olmasın diyor. E bu sefer e, yürümek zorunda, yürü yürü, yürüdük, yürüdük. E, Halde abi, yaşlı bir de iri yarı bir şey. Ona kramplar girmeye başladı. Yürüyemeyecek hallere geldi. E ben zaten ayakta uyuyorum. Uyku yok kaç gündür. 2-3 günde yollardan geliyoruz. Neyse geldik. Sadede gelelim. Burada çok tabi ilim var aslında da. Onu bir gün bir hususi anlatayım. Efendim ya o bir ibretlik bir şey yani. Her şeyinde ayrı bir ders çıktı. Ya, uçaktaki namazdan tutan dolu mesele var. Geldik şimdi. Mina'da çadırımıza geldik. Halit abi bas bas bağırıyor. Hafız abi doğru ama Orama burama. Onu okuyor. Onun başına gidiyor. Onun ayağına gidiyor. Falan. Üç kişiyiz. Başka da kimse de yok. Dedik Ahmet dedi. E, hadi bir şey yapacağız. Taş topla dedi. Ben de küçüğünü yaparsın. Zaten Halit abi şeye çıktı. <gülüyor> ne onun adı? <gülüyor> İskartaya çıktı. E, i̇kimiz ben altmış herif yapacağız. Dedi ki biz burada bu gece zaten çadırda Ne işimiz var dedi. Büyüğünü yapacağız dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim Allah Allah dedim. <gülüyor> Neyse yok ayakta uyuyorum. Taşlar topluyorum. Sanki millet müznelife zannedecek. Binada ne taş topluyorum? Taş topluyorum. Hakkı şerim için yani. Taşları topladım ettim. Şudur budur. Ondan sonra böyle tam böyle başlayacağız. Ya e, bir iki kişi daha zannedersem ya geldi ya gördü bir şey etti. Üç dört kişi olduk. Halit abi bana taş vermeyin abi. abi. Ben dedi, dayanamıyorum. Ağrım var dedi. Tamam dedi aldam sen otur dedi duruyoruz ya bu taşı kim okuyacak kim yetiştirecek ne yapacak derken daha ta taşları e, efendim sayarken ederken bir şey, Almanya mıdır Avrupa yabancı adlar bir kaç kafile birden geldi taş yetmedi adamlara doldu taş yetmedi o Allah ya sen denileri yap diyorum yani sen büyüğünü yapacağız. Taş topla, sen neyse yani ben itiraz etmiyorum da içinde insan tabii ne hikmettir. Bu arada şimdi Efendim seni böyle, biz ölüyoruz yorgunluktan, öyle bir coşkulu ki tabi Mina'nın feyiz içine. istiyor, çok bir şeyler Ay anlatmak bayağı. çok falan. Şimdi bana da aşır oku dedi, ben de vettini okudum kısa olsun diye. <gülüyor> bu vettininin öyle bir hikayesi var. Şimdi bu sefer bana anladı şimdi, şey bitti. Ulan dedi, yorgunluğundan dedi. kısa keseyim diye dedi, kısa okuyorsun dedi. Niye kısa okuyorsun dedi, şimdi ben buna bir mana vereceğim dedi. Hoş <gülüyor> şebib niye beş saat verir, on saat verir ben sana. Allahım. yirmi saat de verir. Evet. Bu ilimleri bitmez. bitmez, bir besmele atsan <gülüyor> Arkadaş ben tabii uyuyorsun, uyanıyorsun ama tabii dinliyorum yine tabii çok dikkatliyimdir o zaman hafızamda daha şey. Vettin'e manalar verdi verdi. öyle kadar böyle bir saat iki saat. Ama o adamlar susamış. Biz yorulmuşuk ama. Evet, yani. Onlar da vaaz istiyor. Efendi tabii. onlara veriyor yani. Tabii, tabii. Ondan sonra geldi. Fele-i gayru gayrı geldi. Şimdi buraya. Bunların ecri bitmez. Peki dedi. Amelleri bitti mi bitti. Nefesleri bitti mi bitti. Niye bunların ecri bitmedi dedi. Ha, o zaman dedi. Burada dedi bir tefsirde hadis var. Uğur bir anda gördüm dedi. Bu hadis-i göre... Bir Müslüman iman ameli Salih ehli nefesi, eceli geldi, tükendiği zaman vefat eder, kabire defnedilir. Melekler, yazıcı melekler işte üzerinde görevli melekleri de var. Tabii insanın 160 tane, 360 tane melekler ayrıca var. Koruma, muhakkıbat diye geçiyor Vaat Suresi. Bu melekler defne kadar gelirler, kabirde defnedildikten sonra Mevla'ya müracaat ederler. Derler ki, Ya Rabbi biz bu kulunun amelleriyle görevliydi, korumasıyla görev vesaire. E bunun şimdi korunacak hali kalmadı, e yazılacak ameli kalmadı, ne günah yapacak, ne sevap yapacak. E biz de gökteki melek arkadaşlarımız zikri, ses nur içinde, biz bunların uğraştık burada sıkıldık yani. Bize müsaade etsen de gökteki makamlarımıza dönsek, zikri ne meşgul olsak derler. Mevla da buyurur ki, yok, şimdi siz o mezarıyla görevlisiniz, kabrinin başında duracaksınız, o ne amel ediyorduysa ama burada incelik var dedi. Mesela dedi pazartesi oruç tutuyor. Onu yazacaksınız. Tutmuyorsa ya onu yazmayacaksınız. Tehccüs kılıyorduysa onu kılıp yazacaksınız. Dünyada ne amel ediyorduysa onun ettiği amelleri sizi yapacaksınız ona yazacaksınız. Ama burada esas mesele o adam mesela Salih Amel'den birini terk ediyorduysa onu yapmıyorlar. Yaptığını yazacaksınız. Ama aynı yaşıyorken yaptığı gibi yapacaksınız. Kıyamet sabahına kadar, devamlı amelini kabirde yazacaksın. İşte onun için buyurdu, ecri bitmez. İman etme amel salihine, nefesi biter, ecri bitmez. Bu hadis-i herif bu rivayet etti. Sureyi bitirelim. Habibim, bu kadar ayetten sonra, ey muhatap, bu kadar Kur'an'dan, vahiden sonra ahireti, ceza gününü, İslam dinini sana kim inkar ettirebilir? Bu işin hak olduğu ortada değil midir? Ben sizi yoktan yarattım yaşatıyorum. Hiçbir şey rastgele denkgele olur mu? O zaman ahiret var. İslam var. Allah'ın kullanı boş bırakmaz. Onlara din gönderdi. Onun için bütün bu anlatılanlar Rabbimizin bizle ne kadar ilgili olduğunu ve ahiretin ne kadar hak olduğunu ve bu işin mutlaka bir hesaptan geçeceğini ispat ediyor. Eleşe Allah ve ahkemin hakimin Allah Teala hakimlerin en ziyade hükmedeni, hikmet sahiplerinin en ziyade hikmet sahibi, yani boş iş yapmayan, abesten münezze olan zat değil midir? Diyoruz. Bu sureyi okuyan böyle diyecek. Evet ya Rabbi, hakimlerin en ziyade hükmedeni sensin. Biz buna böylece iman ettik ve biz buna şahitlerdeniz. Ey Allah'ım sen bizi bu şahitlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Ay. Ve ahkemül hakimül olan yüce Rabbimizsin Allah'ım. Cümlemiz hakkında hayırla hükmeyle ya Rabbim. Düşmanlarımızla, ehli sünnet dışı fırkalarla, ehli bid'atla aramızda hayırla feth'eyle ya Rabbim. Ya Rabbi hak ile hükmeyle ya Rabbim. Onları zelil eyle ya Rabbim. Taraftarlarını aziz eyle ya Rabbim. Amin. Amin Diyen dillerine harcağımdan azad eyle Amin. ya Rabbim. Amin. Amin. Sallallahu teala ala selamü. Muhammed ve ala ala sahabı. Selleme teslimen kesiyorum. Elhamdülillah rabbi alemin. Yetsin mi hocam? Şemek tüvatta içinde okunur ama kısa bir ikizatta okunur dersen çok ben çok olsun bir şey olsun Bereket hocam, olsun. İsa Ali mi yüzden ne adetiniz ne? Burada şemek tüvattı. İsa Ali mi yoksa hadise mi okuyor? Kutsiye ucu. Usunuz ne? Hadise de Kutsiye de okuyor. Evet. Sıranız var mı? Yok hocam o Kutsiye sırası yok. Yok hocam. Ya. Açılır Allah Allah. Nisadan bulduğum vardır bu şanda, kibir, sohbet ve talimle bir anda, fena bulduğu letaifler o anda, ricel azdır aziz böyle cihanda. <gülüyor> terahum kıl Nisa'ya gel gidelim. <gülüyor> Cemal-i Bâkema'l-i çok okurdu bunu. Allah bu terahum kıl Nisa'ya üzerine kaide koymuştur yani. Allah. Onun için o telefonlar sabahlara kadar Böyle aa, dinle. E, bu emri hep söylerdi. Ee, evet, Mesaihımızın evet. emri var derdi. Yani kadınlardan bu tarikat işlerinde manevi işlerinde öylerinde bulduğum var gidiyor Bir sohbet işte ne dediğimi var. Bir sohbet işte dedi, dedi mi Ahmet evet, de, evet. işte bak bizim tarikatta da var. Evet. Yani bir teveccüyle sohbet demek bir teveccüh yani beraberlik. E, Bir sohbet bir talim bir öğretmeyle beraber bir anda kalp, rössür, rafi, ehbap bütün latifeleri Allah Teala'da yok olup gidiyor. Kendini kaybediyor, fenafillah oluyor yani. Böyle kadınlar görün. Bu cihanda böyle erkek bile çok azizdir yani azdır ve değerlidir. Zor bulundur demek istiyor. E onun için e, mürşitlere yazmış bunu tabii. İsmet Galibullah Hazretleri yani Efendi Hazretleri ondan ders alıyor şimdi kendine. Nasıl muamele edeyim ihvanıma, müritlerime diye. Diyor, kadınlara merhametli ol diyor. Çok acı diyor onlara merhamet üzere ol ki. Efendim onların yani bazı öyle kabiliyetlerini rastlarsın ki erkeklerden çok daha değerli olur, makbul olur diyoruz. Efendim senin hizmetlerine çoğu bu kadınlarla yürüdü. Çok. Ve bütün bu medreselerde başarı, muvaffakiyet kadınlarda fazla. İhvan sayısı fazla, sohbet sayısı fazla. Şimdi bakarsın yani üç beki beş misli kadın fazla. Efendim senin bu emeğinin şeyi tabii mahsulü kadınlarda çok zuhur etti. Onun için bütün bu çığırların şeyinde hep yine kadınların, evet, efendilerimizin şeyi kadınlarda çok zuhur etti. Çok. Bereketi. E çocuklarını yetiştirdiler. Kocalarını sohbete getirdiler. Oh, namaza başlattılar oh, falan. Evet, falan. Onun çok. için Allah nazardan muhafaza eylesin. Kardeşlerimizi onların hakkını unutmamak lazım. Evet. Bu da uzun ve zor bir mektuptur. Bu Efendimiz çok okurdu, bu çıktı. Allah Allah. El mektubul hamşun ile el mirza şemseddin fi beyaneneli şeriat-i ve hakikaten Allah Allah. Mirza Şemseddin Hazretleri'ne yazmış, şeriatın sureti var, hakikati var. İşte bir görünen kısmı var, namaz abdestten ibaret. Bir de manevi ruhaniyle taifler boyutu var. Ve ne ula buddemine şeriat fil ibtidâ vel intihâ Başta da sonda da şeriat lazım. Yani Evliya da olsan, letaifler fena buldu, işte arşa yükseldi, geçti falan, e, o zaman şeriat düşer bir düşmüyor. Yine abdest, namaz, mecburen vazifeler devam etmesi lazım. E, bu hususta yazmıştır. E, Elhamdülillah ve selamun ala ibadilletine Hamdallahü teala. allah mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına olsun. İ'lem enneliş şeriatı suraten ve hakikaten. Fe, fe suratü şeriatı. Rivayet ve ve Şeriatın sureti nedir? Allah'a inandın, Resulüne inandın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah tarafından neler getirdi? İslam'ın tümüne inandın. Ondan sonra şeriatın hükümlerini yaşamak. Sureti budur. Yani fıkhın tümü amel ettin. Bütün helallar dairesinde kaldın. Haramdan, mekruhtan sakındın. Emirleri yaptın, farz vacip suret-i yaptın, haram mekruh müfsit sakıldın, tümünü yaptın. Bunun hepsini bitiren adam ne oldu? Şeriatın suretini görüntüde kaldı yani. <gülüyor> hepsini yaptı halde hakikaten demiştik. Vel iman ma wujudi münazatun nefs ve ibaya ve tugyan ve inkar el mudat fi jibil letta. Bu suret iman ve كذلك o salat ve savm ma wujudi subat hadi suretu's salat ve savm ve ala'del fiyesar <gülüyor> lak <gülüyor> ya'm şer'iyye. Bunu şimdi anlatayım sen. Bundan sonrasını yani manav mana olarak anlatayım. Çünkü insanın nefsinde ne var? Aksilik var. İnatçılık var. İnkar var. Cibilletine koymuş. Allah Teala nefsi yaratırken fıtratına inkarçılık koymuş. Yaratılışına. Sana da bunu kalbede, da demiş ki buna galip geleceksin, bunu istahat edeceksin, bunu inandıracaksın demiş. Yani cihatı Mevla Teala insanı yaratırken insanın içinde harbi başlatmış. Yani biz e, harp üzere yaratılmış. Devamlı harpteyiz. Ribat ve rabitu. Hani rabıta yapına da geliyor ama rabıta da ribattan geliyor. Çünkü ribat ne demek? Sınırı beklemek diyor. Devamlı sınır boyunda düşman geliyor. Frenk yavru geldi. Rus geliyor, Oradan Rus. orada fren. orada şu bu. Nefis, şeytan, şu bu. Er taraf düşman. Sen neredesin? Tetikte olman gerekiyor. Devamlı uyanık böyle. Yani bazı hayvanlar Kendi uyurken bir tanesini nöbetçi bırakıyorlar. O öyle devamlı duruyor ayakta. Ara uyukluyor o da, o da hemen toparlıyor kendini. Niye? Bütün arkadaşlarım gidecek. E şimdi yani insanda da latifeler var şimdi bunun bir tanesini ayık tutacaksın. Yani ya kalp, ya ruh, ya akıl, ya fikir. Hepsi uyuduğun zaman bir de vaktin işgal altına gitti. Uyanırsın, helakolursun. O zaman nefiste ne var? İnkar var. Nefis şeraata inanmaz. Seninki de inanmaz, benimki de inanmaz. Yalan konuşma alucum yok. Şibli Hazretleri ne dedi? Geldiler ziyaretine Bağdat'ta aradılar, aradılar büyük veli, cinlerin şeyhi, insanlar şeyhı falan filan, evini sordular, gittiler kapıyı, şurası dediler, adam gitti kapıyı çaldı, mübarek kapıyı açtı, ne oldu dedi, şey Şibli Hazretlerini görmek istiyorum, işte efendi hazır şurada, vur. ne şimlisi dedi, kafir şimli geberdi dedi, Allah ona rahmet etmesin dedi, deyince estağfurullah çarpılacağız dedi, bunu. ne biçim adam adamsın, evliyanın haline konuşuyor, adam gitti dedi, deli midir dedi, dedi, bu adam evliya şey diyor bela. ya o kendisi dediler. Çünkü ha. o demek istedi ki Tabii. nefsimi ancak geberttim dedi Allah rahmet etmesin ki yeniden dirilmesin diyor yani. <gülüyor> e şimdi nefis yani şibri de olsa nefis kafir. <gülüyor> nefis kafir <gülüyor> ama imanullah diyor mutmeyinle razıya merziyeden sonra o nefse itiraza mecel görmüyorum diyor. Çünkü artık hep Mevla'nın rızasını istiyor diyor o ayrı bir şey. O çok yüksek bir şey ama ilk basamaklarda bizim konuşacağımız şeyde nefis münkirdir yani. Şimdi bunu kısaca efenizleri şöyle anlatırdı. Suretle hakikati size anlatayım derdi. Çok da güzel bir misal verdi buna. Şöyle derdi. Suret görüntüde kalmak. Hakikat işin gerçeği. Bunun misali nedir? Derdi ki bugün hanımına hediye aldın derdi. Efendim, bilezik aldın, bir şey aldın derdi. Ondan sonra eve de erken gittin derdi. Çünkü hanım ister erken gelsin yemeği beraber yiyelim falan. Ondan sonra hediyeyi de müjdeyi yaptın gizledin falan. Ondan sonra eve gelin. Sen işte ağırladın. Nasılsın beyefendi? İyisiniz, şudur, budur. Ondan sonra mutlu oldu erken gelmenle Sen de ona iyi, güzel güleç davrandın falan. Mutluluk var. Ondan sonra de. sen de çıkarttın o beleziği de O da hiç beklemiyor falan. Nereden icaptı? Aa şaşırdım, sevindi şudur, budur. Şap. Şey Ondan sonra de, hanım bir kahve yap bize de. Bir kahve içelim dedin. Bu şimdi o kahveyi nasıl pişirir Derdi. <gülüyor> Nasıl pişirir hem içinden hem dışından yani hem sureten kahve pişiriyor gözükür içinden de bu adam hak etti helal olsun bu içsin yani <gülüyor> işte derdi bu, bu suret vakitlerin birleşmesi ama eve dedi keş geldi. Evet. Aksilik ettin kadına bağırdın çağırdın oh. Dışarıdaki şeyleri içeriye yansıttı. Kadının moralli bozdun Saat bir e 2ye kadar kadın zaten uyumamış Seni bekliyordu sofrayı kur lan bir şeyler. Kahve yap bir de üstüne Gecenin kaçı O kadın dedi zahirde ne var? Kahve pişir. ama içeride dedi Buz pişir. Şunun kafasına bu kahveyi geçireceksin derdi yani. Ama görünüşte korkudan kahve pişirir Şimdi bizim namazımız Bizim orucumuz derdi Tutarız ama suret nedir? Ya bu yaz günü, bu kadar uzun günler, bu oruç kışın olmaz mıydı? Namaz kılar. Ya bu niye bu kadar uzun? Sabah namazı dokuzda olsa, uykudanıyorsun, gecesi kısa, uykum bölündü, ben şimdi de işe gideceğim tekrar, dörtte kalk namaza, bir daha yatamıyorum. Yani bu Allah niye böyle şey diyor? İçinden konuşur, konuşur, konuşur. Aynı o kadının kahve pişirirken adama <gülüyor> buz ettiği gibi bu milletin namazı, orucu, bu şerat tarikat ve hakikatle nefis bu inkarından döndürülmedikçe herkesin nefsi sabah akşam namaz da kılsa itirazdadır. Şer'ata itirazdadır. Ya miras da itirazdadır. Buna niye efendim bu haksız efendiden gittik o kadar ofta şurada burada. Hocaların oğulları net şey hocalar şunlar bunlar. Miras verdim mi diyor? Kız kardeşine miras verdim diyor. Adam efendim sen yaşlı adamlar falan. Niye karıştırıyorsun bu konuyu diyor ya. Ne konuşuyoruz karıştırıyorsun hat-ı bunu şerifte bunun ne alakası var diyor. Ya şerahatın zahirini yapmadık insan nasıl Allah diyor şey hakikate ereceğiz. Neyse ya Karadeniz'de işte, kızamal vermezler meselesi vesaire oradan giriyor. E şimdi burada ne demek var? Namazı, abdesti, her şey yerinde görsen teheccüdü, nafile oruç şudur budur. Allah. Ama bir yerde kimi mirasta takılıyor. Kime? Çünkü he, itiraz var, itiraz. Allah. Bu niye böyle, bu niye, bu kız bir şey hak etmemiş, niye bana kalmadı, bu buna kaldı. Allah. Şerahata mutlaka inkar var. Nefsin kuyunda şerahatın hükümlerini inkar var. Kadınlar başka yönden takar bir mesele ya. Yani. En takva arkadaşı yamaz. Bir de Efendisi derdi bunları gavur etmek kolay olur. Anlamı şeyleri yapmayın. Konuşmayın yani idare edin onları şimdi. Dersin ki bu böyledir. Ayet var buna müsaade var. Bu nasıl din? Çarşaflı kadın işte. Efendisi bunların müsaade verildi. Duvak meselesini müsaade verildi. Ermeni düğünü, ruhdü. Ya bunu yapma işte sen çarşaflısın. Yavur olmamada mal olsa yapacaksın. Yani efendim bunu vazda anlatırdı. Ya gavur olmama mal olsa delir mi be kadın? Ama herkesin bir Doğru. fındık faresi var. Aa. Herkesin bir zaaf tarafı var. O evet. noktaya geldiği zaman inkar çıkıyor. Evet efendim. Kimi parada takılıyor, kimi Hayır. şeyde takılıyor, kimi kadın işinde şey oluyor ama helal haram işinde efendim ya bu şerat niye böyle? İtirazı var. Ameldeki bozukluğu konuşmuyoruz burada. Ameli düzgün olabilir. İçte in, münazaa var. E Bazı aksi katır gibi kafayı geri çeker derdi. iba derdi. Bunları tek tek sayardı. Münazaa. Hep bu kelimelere böyle istilahlar yüklemiş. Tek tek anlatır bunları. Münazaa, çekişme. iba, aksi katır gibi kafayı geri çekme. tuyan, azgınlık. Bunları böyle mübarek ya tek tek böyle katayifin telleri gibi tahlil eder. Şu mektupta bir izah yapar. Yani tarikatı 40 sene boşuna konuşma hizmeti yani, Şu mektupta Efe beyanı Tarakat niye lazım? İşte senin içinin de dışının da namazı birlikte kılması için. Yani orucu tutarken, orucu ya Rabbi sen bunu hak ediyorsun ben beceremiyorum. Sana tabii ki senin aç susuz kalmak lazım. Ne doğru bir iş. Yani bu şuuru ermek için. Yoksa iftar kaçta, bu ne biçim iş, niye günler bu kadar uzuna çattı Ramazan. İşte bütün ekseriyetin orucu budur ancak tarikat hakikat erbabının namazı, orucu içiyle de kılar dışıyla da kılar. Bir de doymuyor. Doymaz. Yani gece her yıkılır. O namazdan olacak. O sudan aldığını o namazdan alır. Çünkü neden? Hakikate ermiştir. Allah Teala Hazretleri nefislerimizin bu münaza, inkar, ibad, tuğyan, kötü huylarından arındırmayı tezkiye etmeyi Efendi Hazretlerimizin mübarek elinde yolunda bizlere nasip eylesin. Ve ölmeden evvel şu nefsi de iman ettirmeye bizi muvaffak eylesin. Nefsi mutmeyinle, razıya, merziye ve kamile makamlarına yükselmeyi nasip eylesin. Allah tarikatında suretinde kaldık tabii. Dersler, sayılar, dakikalar, şeyler. Bunlar da sur, bunda sureti var tabii. Ay. Ya Rabbi suretlerimizi Rabbimiz hakikata tebdil eylesin. Ay. Taklitlerimizi tahkike çevirsin Allah. Cümlemizi şu mübarek mekanlarda, şu kutsal mekanlarda şu kıymetli atalarımızın mübarek Müslüman salih evliya atalarımızın yurdunda, onların yüzü su Allah Teala Hazretleri kendi rızasına uygun şekilde nefsimizi, ruhumuzu, aklımızı, kalbimizi düzene sokmadan ruhumuzu kabzeylemesin. Amin. Amin. Amin. İbada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi Sallallahu aleyhi ve Ey Allah'a ve Fatiha. Allahu ala ali ve Allah Teala bu meclisimizi mübarek eylesin. Oradan dağılmadan cümlemizi mağfiretine mazhar eylesin. Amin. Amin. Bu meclis sünen kitaplarından çok büyük muhaddis İmam Ebu Davud Hazretleri'nin süneninin hatmi herhalde Seyyid Hazretleri sonunu okuyacak ve bu sünen kitabının tümünün bitiminde dualar yapılacak inşallah seyitlerimizin huzurunda birçok alim fazil insanlar burada mevcut, seyitler mevcut bu zatların hizmetleri, faaliyetleri bize ibret olması lazım ders olması lazım bunca rahatsızlıkları var hastalıkları var Efendim kendileri tabii maddi manevi birçok sıkıntıları olmasına rağmen Dersleri bırakmıyor Talebeyi bırakmıyor Yüzlerce halimden icazet almış Kendi icazet namesinde Zikredildiği üzere Yemen'den Mekke Medine'den Efendim Hind'den, Pakistan'dan Dünya her tarafını dolaşmışlar. Şam-ı Şerif bilhassa o bölgedeki bütün ulemandan, meşahiftten hadis-i şerifleri tek tek dinlemişler. Ondan sonra dinledikleri usul üzere dünyanın her yerinde okutuyorlar. talebellerle müzakere ediyorlar. Ve bitiminde de onlara icazet veriyorlar. Böylece hadis-i şeriflerin Kendisi şundan dinledim, o ondan, o ondan silsile yoluyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar birbirinden dinleyenlerden dinlemiş olma bereketine, senet icazetine, isnat e, bereketine naib ve mazhar oluyorlar. Bundan dolayı bu ilim özellikle Türkiye'mizde ihmal edilmiş, Arap aleminde Hindistan, Pakistan taraflarında daha çok ihtimam gösterilmiş fakat bizim memleketimizin tabii son 150 senedir diyelim uğradığı felaketler neticesinde bu ilimler hemen hemen terk edilmiş kitaplar mevcut idi ama icazet yoluyla yani dinleyenden dinleyenden dinleyenden bu şekil bize ulaşmış olması bu büyük bir fasilettir ve menkabedir. Şimdi de Seyyid İbrahim Hazretlerinin bereketiyle e, bu hizmet icra ediliyor. Allahü Teala Hazretleri onu manen görevlendirmiş, 25 sene, 30 sene bu kadar yalvardık, yakardık, getiremedik. Arada bir geldi, iki geldi, sonra gelmedi 25 sene. Şimdi Mevla Celal'e onu manen vazifelendirmiş ki manen onu ikram etmiş ki o mübarek zat Vatanını bırakmış, evin ocağını terk etmiş, çoluğun çocuğunu terk etmiş. Orada senelerdir buhari okutalım, Müslüm-i Şerif okutalım, bukhari Şerif. Eşi de Ebu Davut okutmak üzere burada bulundu. Onu da bitirdi elhamdülillah. allah Teala Hazretleri süren kitaplarından geri kalanları da talebelere okutmayı, Bey kendisine nasip eylesin. Allah'ım kendisine çok sıhhat afiyet ihsan eylesin. Hayırlı uzun ömür ihsan eylesin. Allah Teala bereketlerine bizleri nail eylesin. Amin. Seyyidlerimizin, muhaddislerimizin, bu alimlerimizin değerini, kıymetini bilmeyi bize nasip eylesin. Bunlar efendim bereket, bekiye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefeslerinden kalan esintileri bizlere e, üflüyorlar. Ruhlarımıza üflüyorlar, bedenlerimize üflüyorlar. Onun için çoluk çocuğu ilim meclislerine göndermek lazım. Bu hususta imkanlar sağlamak lazım. Biraz kendisi gelemiyor artık hasta olduğundan. Ya ona gidiyorlar talebeler, toplanıp Allah için gitmek ne demek? Hadis öğrenmeye gitmek ne demek? Efendim, bir hadisleri için, benden bir hadis duymak için buyurdu sallallahu senden. Ondan sonra insanlara duyurmak için e, hizmet eden, faaliyet gösterenleri Allah yüzlerini aydınlessin. Allah yüzlerini nurlandırsın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O Nazzar Allahumra esma'a minni hadisen. Evet benden bir hadis işitip de onu ümmetlere, insanlara ulaştıranların Allah yüzlerini aydınlessin, nur eylesin diye hadis şerifte beyan edilen duaya Tabii başta seyidimizi, ondan sonra ondan ders okumak için, ondan hadis-i şerif e, dinlemek için hicret eden, adım atan, giden talebelerin yüzlerini akıyla eylesin, eylesin. Ondan sonra da bizim gibi gariban, aciz işte sonunda döküntülerini toplayacak kafilinden e, sonuna da olsa yetişen, Fatim duasında da olsa bulunan, himmeti düşük, Zayıf imkanlı bizim gibi gariplerini Allah bu dualara katsın, ilhak eylesin. Amin. Burası çok uzun konuşma yeri değil. Sohbet yeri değil. Seydalarımız, hocalarımız, hastalıkları var, rahatsızlıkları var. Bu itibarla uzun tutmuyoruz. Ancak dualar ediyoruz, dualar istiyoruz. En büyük mesele ilme teşvik. Allah Teala Hazretlerinin dinini öğrenme gücün meclislere devam etmek ilim meclislerine iştirak etmek. Bir ilim meclisinde bulunsan bin rekat namaz kurmaktan eftar bin hasta ziyaretinden eftar bin cenaze namazı kurmaktan eftar. Yani bir ilim istisahı, bir hadis yazmak, bir hadis okumak veyahut bir hükü meselesi çözmek insanlara öğretmek, gece sabaha kadar ibadetten eftar. Ahmed İfni Hanbel Hazretleri radıyallahu böyle buyurdu bir adam sabaha kadar teheccüd okulsun yoksa bir fıkıh meselesi bir hadis-i şerif mi istinsahetsin yazsın sordular bana göre buyurdu ilim yazmak ilim konuşmak daha faziletlidir çünkü bu ilimler kalıcıdır bu hadis-i şerifler insanlara yol göstericidir ama senin ibadetin sade sana has kalır bu işler ise bütün ümmete fayda verir Allah Teala Hazretleri Ehl-i Sünnet'in bu yolunu, bu ilim meclislerini daim eylesin, daim eylesin, Allah yardımcılığını ziyade eylesin, engelleri izale eylesin, Allah Teala cümlemizi yolunda daim ve kaim eylesin, ee, Seyyid İbrahim ve Hasan Hazretlerimize ve sahil Allah Teala bereketli ömürlerle, hayırlı uzun ömürlerle, afiyetlerle daha nice hizmetler yapmayı nasip eylesin, bize de böyle toplanmayı müesser eylesin. Amin.